Aman. Medine'de koca bir bahçe sahibi oldu günün birinde kuşlar çıkıcık çıkıcık yaparken orada nafile namaz kılıyordu bu kuşlar ne kadar güzel diye geçti içinden kalktı namazda beni meşgul eden şey bana lazım değil diye Resulullah'a hediye etti orayı ama on katını verdi Allah geri malını koyacak yer bulamadı tutmadı taşlara altın olmasın elimde diye o hale geldi Enes İbni Malik bu hali görmüş de Abdurrahman bir taşa tutmaya görsün eli altın olurdu diyor o kadar bereketli tüccar şuralı buralı değil çulsuz geldiği Medine'nin zengini oldu ama ağa olmadı ağa olma unutmadı ilk günlerini o men yetekillâhe yeceallahu mahracan ve yarzukhu min haythu la yehtesib Allah Allah kanun koymuş kim takva üzere yaşarsa, Allah onun her işine bir kolaylık verir, hiç hesap etmediği yerden onu doyurur Allah. وَيَرْزُكْهُ min حَيْثُ la يَحْدَسِبْ Burada nereye dönüyoruz? Bana çarşıyı göster. Çarşıyı göster diyen, Abdurrahman anlayışına dönüyoruz. Nereden burs alabilirim? Nereden yardım alabilirim? Başka şey, amma... Nereden hangi mümin kardeşimi sömürebilirim diyenle Bana çarşıyı göster Bir kuruşta beş kuruşta borç ver diyen İffetli mümin anlayışını anlayamayan Bunu itirak edemeyene göre elbette Abdurrahman sahabeydi Peygamber duasıyla bu hale geldi Öyle olmadı kardeşim Kes koçu getir yiyelim diye Peygamber aleyhisselam da beşeri standartları istedi üstelik Arkadaşlık hukukuyla devam. Dua ile doyulacak olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir tas çorba içecek kadar dua ederdi herhalde. Kendisine niye hiç dua edemedi? Yemek dua ile gelmiyor. Yemek çalışmakla geliyor ama sen Allah'a dayanırsan Allah da seni utandırmıyor. İşin özeti bu.